İbn-i Avn rahmetullahi aleyhin yanında oturuyorduk. Bazıları Bilal bin Ebu Bürde'ye lanet ediyor, aleyhinde konuşuyorlardı. İbna i Avn ise susuyordu. Bunun üzerine ''Ey İbna i Avn, biz bunları onun sana karşı yaptığı kötülük ve eziyetinden dolayı söyledik.'' dediler. İbna i Avn ise ''Kıyamet günü amel defterimden biri la ilahe illallah, diğeri ise Allah celle celaluhu falan kişiye lanet etsin.'' olmak üzere iki kelime çıkar.